Merhaba. Nehir kaplumbağalarına dair ilginç bir haberle başlayalım bugün programımıza. Ses kayıtları yetişkin nehir kaplumbağalarının yavrulama döneminde birbirleriyle ve yavrularıyla en az 6 farklı ses kullanarak iletişim kurduklarını ortaya çıkardı. Kaplumbağaların yavrulama döneminde çıkardığı seslerin ilk kez kaydedildiği bu çalışma hayvanların ses kirlenmesine karşı ne kadar hassas olduklarını da belirledi. Herpetologika Adlı bilim dergisinde yayınlanan sonuçlar kaplumbağa konuşmalarının kayıtlarını da içeriyor ve bu hayvanların şimdiye kadar düşünüldüğünden çok daha karmaşık bir sosyal hayatları olduğunu ortaya koyuyor. Brezilya'daki Doğal Yaşamı Koruma Derneği ve Ulusal Amazon Araştırmaları Enstitüsü'nden uzmanlar bir araya bir ekip olarak gelmişler ve Amazonlardaki Trombetas nehrinde 2009 ile 2011 yılları arasında bir çalışma yürütmüşler. Ses kayıtlarını tahlil eden araştırmacılar seslerin altı kategoriye ayrıldığını ve her bir kategorinin belli bir davranışa denk düştüğünü belirledi. Araştırma ekibinden Dr. Camila Ferrara BBC'ye şu şekilde konuşmuş. Seslerin tam anlamı net değil ama bilgi alışverişinde bulunduklarını düşünüyoruz. Sesler hayvanların davranışlarına bağlı olarak küçük değişiklikler gösteriyor. Örneğin yetişkin kaplumbağaların nehre doğru koşarken çıkardıkları ses başka... Yumurtalarını bıraktıkları kumsala geldiklerinde ayrı, yavruların yumurtadan çıkışını bekledikleri sırada çıkardıkları seslerse ayrıydı. Doktor Ferreira, yetişkin dişilerin çıkardıkları seslerle yavruları suya doğru çağırdıklarını ve suda onları yönlendirdiklerini düşünüyor. Bu sesler olmadan yavrular nereye gideceklerini bilemeyebilir diyor. Kaplumbağaların birçok türü onlarca yıl yaşıyor ve araştırmacılar genç kaplumbağaların İletişim kurma yollarını zamanla daha yaşlı kaplumbağalardan öğreniyor olabileceğini düşünüyorlar. Asya'da milyonlarca insana su kaynağı oluşturan Tibet platosundaki buzulların sıcaklığı 50 yıl içinde küresel seviyenin iki katı olarak ölçüldü. Asya'da milyonlarca insana su kaynağı oluşturan Tibet platosundaki buzullarda ölçülen sıcaklık son 2000 yılın en yüksek seviyesi erime devam ediyor. Çin basınında yer alan akademik bir çalışmaya göre Tibet'teki buzullarda son 50 yıl içinde ortaya çıkan sıcaklık artışı geride kalan 2000 yılın en yüksek seviyesine işaret ediyor. Çin Bilim Akademisi Tibet Platosu Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan araştırma geride kalan 100 yılda sıcaklık ve nem düzenli olarak artmaya devam ettiğini gösteriyor. Bu durum buzulların çekilmesine ve çölleşme nin de artmasına neden oluyor. Çinli bilim insanları Mayıs ayında önemli bir uyarıda bulunmuş ve Tibet buzullarının geride kalan 30 yılda 15 küçüldüğünü açıklamıştı. Söz konusu miktar 8 bin kilometre kareye denk geliyor. Araştırmacılar artan sıcaklıkların su güvenliğini riske atmasının yanında buzul erimesinin sel ve erozyon riskini de arttıracakını belirtti. Bu arada Çin hükümetinin 2020'lerde büyük baraj inşaatlarına başlaması bekleniyor. Hindistan'da Brahmaputra Nehir üzerinde Hidroelektrik santralleri inşa etmek için planlar çiziyor. Buzul ve su kalmayınca o barajlar neyle dolacak? Eski moda sabit pazarı olarak bilinen Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait araziye İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen otopark ruhsatı Kadıköy Belediyesi'nin yaptığı başvuru üzerine iptal edildi. Aynı zamanda afet toplanma alanı ve Cafer Ağa dayanışması tarafından bostlarına çevrilen yeşil alanda 31 Temmuz günü otopark yapımı için çalışma başlatılmak istenmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği ruhsata dayanarak yapılan çalışma mahalle sakinlerinin tepkisi üzerine Kadıköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından geçici olarak durdurulmuştu. Kadıköy Belediyesi 4 Ağustos'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ruhsat iptal için başvurdu. Kadıköy Belediyesi'nin talebini değerlendiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise otopark alanı için verdiği ruhsatı iptal etti. Ve gelelim Kaz Dağları'na. Ekofest'te ev sahipliği yapacak. Ekolojik sorunlara dikkat çekmek ve ekolojik yaşam biçimini görünür kılmak amacıyla düzenlenecek Ekofest, Kaz Dağı Doğal Hayatı ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği tarafından 3-7 Eylül arasında Çanakkale-Adatepe başında yapılacak. Ekofest'in ekolojik yaşam bilincini, hayatın her alanına daha etkin hale gelmesini, doğayla uyumlu hayat tarzının yaygınlık kazanması, doğanın üretim ve tüketimi için sorumsuzca harcanmasına dur demek, güvenilir gıda ve beslenme ihtiyacına dikkat çekmek, biyolojik çeşitliliğin korunması ve yerel tohumlarımıza sahip çıkmak, doğayla uyumlu yeni bir toplumsallık arayışı gibi amaçları var. Ekolojik enstalasyonlar, eko art sergileri, güne yayılan dinleti ve gösteriler, seminerler, söyleşiler, takas pazarı, yoga seansları, DJ performansları, konserler, kısa film atölyesi Sivil toplum buluşmaları, interaktif ekolojik uygulamalar, dans ve interaktif müzik uygulamaları, çocuklar için oyunlar, sergiler, sağlık, beslenme, ekokozmetik gibi alanlarda festivalde yer alacak. Daha ayrıntılı bilgi için ecofestival.com adresine girebilirsiniz. Bu programın da sonuna geldik. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.